Evet, teşekkür ederiz değerli hocam. Bir izleyicimiz sizlere selamlarını, evet, muhabbetlerini iletmişler. E, muhterem hocam, şarap fabrikasına üzüm satıyoruz. Verdiğimiz üzümler, evet. sattığımız üzümler e, şarap oluyor demişler. Evet. E, tabii ki bu durumdan dolayı da bir sıkıntı içerisindeyiz. Üzülüyoruz. Evet. Acaba e, bir mahsuru var mıdır? Bu konuda beni aydınlatır mısınız demişler. Evet. Tabii şimdi şarap e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle La anallahu fil الْخَمْرِ عَشْرًا Efendimiz hamurla ilgili, şarapla ilgili 10 sınıf insana lanet etmiş. Evet. E, bunlar e, üzüm olarak sıkan, alan, satan, içen, taşıyan vesaire. E, dolayısıyla insan dinimizin yasaklamış olduğu bu harama vesile olabilecek, destek olabilecek, sebep olabilecek bir davranıştan uzak olmalıdır. Cenab-ı Hak Celle Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَعَوَنُوا ismi الْاِثْمِ وَالْعُدْوَامُ buyurur. Sakın ola Allah'a isyan hususunda birbirinize destek olmayın, yardım etmeyin yardımcı olmayın buyurur. Dolayısıyla bir Müslümanın şarap içmesi yasak olduğu gibi, e, üzümünü şarap fabrikasında şarap yapılmak üzere satması da helal olmaz. Bu hususta bazı alimler var. Hatta mesela bazı kitaplarda "ve le be'se bi'i'l-asiri mimmen ya'lemu enne yattakhizuhu yani e, üzümü veya üzüm şırasını e, şarap yapacağını bileceği kimseye bir insanın şıra satması veya üzüm satmasında bir beyis yoktur yapmaması daha iyidir ama yapsa da bir sakınca yoktur şeklinde. Bazı alimlerimizin görüşleri var. Ama şunu bilmek lazım. Bu ferdi bir görüştür. Tek bir görüştür. Bunun karşısında bütün alimler bunun doğru olmayacağını, bunun günaha bir destek sayılacağını ki günaha destek olmanın da İslam'da yasaklandığını ifade ederek evet. helal olmadığını ifade etmişler. Biz de bu hususta bize sorulduğu zaman Din İşleri Yüksek Kurulu'nda da bu kanaati genelin kanaatini, ulemanın cumhurunun yaklaşık olarak tamamının kanatını serdederek, söyleyerek, zikrederek bunun doğru olmayacağını söylüyoruz. Yani başka birisine satmalıdır. Eğer bulunduğu yerde devşirmiş olduğu üzümü normal şartlarda başka bir şekilde kullanma hiç imkanı yoksa, önünde sadece şarap fabrikası alternatifi olarak duruyorsa o zaman bu Müslüman da bağını bozacak. Başka bir şey ekecek. Yani alternatifsizlik de böyle bir şeyin sebebi olamaz. Böyle bir şeyi tezkiye edemez, helal hale getiremez. Buna dikkat etmek lazım.